سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويصر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي إنك كنت بنا بصيرا وأفوذ أمر إلا الله إن الله بصير بالعباد <تصفيق>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 اللهم إنا نعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع وقلبنا لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِينِكَ إِنَّ فَتُحِيَ الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَقُضِي أَرْبَعَةً مِنْ فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل ثم جعل على كل جبل منهن جزءا منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك صعيا وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ في كل سنبلة حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يطبعون ما أنفق منه ولا أذل لهم ولا أذل لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ارْزُقُونْ وَمَوْفِرَةٌ وَمَوْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَطْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِنُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأسابه غابل فتركه الصلداء لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهذى القوم الكافرين صدق الله العظيم وبلّهنا رسول النبي الكريم ve nahnu ala ma qala ve raziquna ve maulana shahidin shakirin bi ve rahmatullahi ve berekatuhu Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun cenab Allah Celle Celaluhu cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve miyesser eylesin. Allah Azimüşşan hakkı hak olarak tanıttırıp hakka tabi olmayı, batılı batıl olarak tanıttırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve miyesser eylesin. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, <gülüyor> okumuş olduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Mevla Celle ve Ala Hazretleri şöyle buyurmaktadır. Ve İzhani Kale demişti Kim demişti İbrahim'u İbrahim Aleyhisselam demişti Kime demişti Rabbi Rabbim demişti Erini Bana göster Neyi göster Keyfe nasıl Tühiyil Mevta Tühiyi dirilttiğini Kimi El Mevta Ölüleri nasıl dirilttiğini Bana göster Kale buyurunca Evelem tu'min Yoksa inanmadın mı? Allah buyurdu yoksa inanmadın mı? Kale demişti bela Hayır Velakin fakat Liyetme inne Mutmain olması için neyin? Kalbi kalbimin Mütmâin olması için ben bunu istedim ya yarab. <gülüyor> <gülüyor> Kale buyurmuştu Cenabı Hak Cellevali Hazretleri buyurdu dedi. Ne dedi? Fakuz o zaman tut, tut dedi. Neyi tut? Erbağa dört, neyi dört neyi tut? Minat tayri kuş dört tane kuş tut. O zaman dört tane kuş tut. Fasurhun ne? Onları alıştır İleyke kendine Sümme sonra Sümme al Koy sonra Neyin üzerine? Ala üzerine Kulli cebelin Kulli her cebelin dağın üzerine koy Neden? Münhün ne? Onlardan Onlardan her birinin dağın üzerinde neyini koy? Cüz en bir parça Bir parçasını koy Sümme ardından ondan sonra odühünle onları çağır. Her bir parçası bir dağ üzerine koyduktan sonra onları çağır. O zaman yeti neke sana geleceklerdir. Nasıl geleceklerdir? Saya uçarak sana uçarak geleceklerdir. Ve alim bilki Allaha muhakkak ki Allah şüphesiz ki Allah azizun azizdir hakimun hakimdir. Cenab-ı Mevla Celle ve Hazretleri Bakara Suresi'nin 260. ayeti kerimede hani Rabbim hani İbrahim Rabbim ölüleri nasıl dirittiğini bana göster demişti. Cenab-ı Yoksa inanmadın mı buyurunca? Hayır inandım fakat kalbimin mutmain olması için ben bunu istedim. Demişti. Dört kuşu tut dedi onları kendine alıştır. Sonra her dağın üzerine onlardan bir parça koy. Ardında onları çağır. Hızlı bir şekilde sana uçarak geleceklerdir. Bil ki şüphesiz ki Allah... ''Aziz, şereflidir, hakim, hükmedendir.'' buyurmuştu. Şimdi Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri İbrahim Aleyhisselam bunu Allahu Teala'dan isteyince ''Ya Rabbi dedi sen ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster.'' deyince Cenab-ı Hak da ona dört tane kuş tut onları kendine alıştır sonra her bir her kuşun bir parçasını bir dağın at. Yani önce o kuşları al kes onları, etleri birbirine karıştır o karıştırdığın etleri her birini sağa sola dağ, dağ, dağların her bir yerine at ondan sonra onları çağır koşarak sana geleceklerdir İbrahim aleyhisselam dört tane kuş yakaladı onları kendisine alıştırdı ondan sonra tuttu onları kesti hepsini etlerini kıyma yaptı birbirine karıştırdı ardında onların her bir etin bir parçasını bir dağın, bir yerine koydu Ondan sonra kuşları çağırdı. Kuşlar uçarak kendisine geldiler. Görüyor musun? Ya <gülüyor> meseluhum onların meseluhum durumu yani misali kimin durumu? İnfak edenlerin durumu. Neyi infak edenlerin? Ma emvalehum mallarını. Fisebili yolunda baba uyuma canım benim. Şöyle yerini değiştir. uykun geldiği zaman yerini değiştir, uykun kaçar. Tamam mı? Git amcanın yanına, orada uykun kaçar. <gülüyor> <gülüyor> Meseluhum durumu kimin durumu? Ellezine yunfikune infak edenlerin <-ı> durumu yani harcayanların durumu. Neyin? Emue <lehum> mallarını kimin yolunda? Fisebili <fî> yolunda Allah'ı Allah'ın yolunda. Allah'ın yolunda mallarını harcayanların durumu kemeseli benzer habbetin tohuma benzer. Hangi tohum? Embetet bitiren seb'e yedi, senabil yedi başaklı bir tohuma benzer. Senabil başak. Fikulli her sumbuletin her başakta mi'etun yüz habbetin, yüz tohum vardır. Yüz tane tane vardır. Vallahu Allah, böylece Allah, şüphesiz ki Allah yudaifu kat kat arttırır limenyeşa'u dilediğine vallahu yine şüphesiz ki Allah vasi'un vasidir alimun alimdir yani Cenab-ı Mevla 261. ayet-i kerimede mallarını Allah yolunda infak edenlerin durumu her başakta yüz tohum olmak üzere yedi başak bitiren bir tohuma benzer yani düşünün <gülüyor> siz bir tane buğdayı ekiyorsunuz efendim tarlaya ekmiş olduğunuz bir tane buğday yedi tane başak olur. Her bir başakta efendim yüzlerce efendim tohum o başağın içerisinde efendim meydana gelir. İşte diyor Cenab-ı Mevla Allah yolunda harcanan, Allah yolunda infak edenlerin durumu da yedi başaklı efendim bir tohum'a benzer. Böylece Allah dilediğine kat kat arttırır. Şüphesiz ki Allah Vasi yani bağışlaması bol olandır. Alim bilicidir. Bu ayeti kerime Osman İbni Affan, Abdurrahman İbni Avf af hakkında nazil olmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk gazvesi hazırlıklarını sürerken ashab-ı kiram Allah yolunda infakta bulu ashab kiramı Allah yolunda infakta bulunmaya çağırmıştı. Abdurrahman İbni Avf ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme 4000 dirhem getirdi. Ve ey Allah'ın elçisi Sekiz bin dirhemim vardı Dört bin dirhemi dirhem getirdim Dört bini de kendim ve ailem için bıraktım dedi Dört bin dirhemi de Rabbime borç olarak verdim Sekiz bin dirhemimden Dört binimi aile ve çoluk çocuğuma bıraktım Dört de getirdim ve Rabbime borç olarak verdim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah bıraktığını da verdiğini de bereketli kırsın diye dua buyurdu. Osman'a gelince o da Tebuk gazetesine katılmayıp isteyip de cihazı yol hazırlığı ve cihad için gerekli olan levazımatı olmayanların cihazı benden dedi. Şüphedekarlığa bak. Ebu Said el-Hudri der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırmış Osman için şöyle dua ettiğini gördüm. Ey Rabbim, ben Osman'dan hoşnudum, sen de ondan hoşnut ol. Ne güzel, ne güzel bir kayınbaba, ne güzel bir damat, ne güzel bir dua. Allah'tan, ya Rabbi ben Osman'dan hoşnudum, sen de ondan hoşnut ol. Gördüm ki diyor şafak sökünceye kadar, böyle ellerini kaldırmış dua etmeye devam ettiler. De, Allahü Teala, mallarını Allah yolunda harcayanların misali bir tane gibidir ki ayetini indirdi. Ya! Ya! Ya! Ya! Allah öyle bir şan şerefi bütün ümmeti Muhammed'e nasip eylesin bize de. Her bir tohumda çok taneler verdi. Mesela en azında şimdi burada yüzün üzerinde tane verir mesela. daha çok kat be kat diyor. Dilediğini kat be kat arttırır. Yani mesela belki o efendim, başağın içinde her bir tanesinde yüz tane de verir, iki yüz tane de verir. Onu bile iştir yani. Yani diyor, dilediğine kat be kat arttırırım. Yani Allah yolunda infak edenin durumu baba kalk su iç. Babacım, Muhammed Şamil kalk su iç. Hadi canım benim. Bir su iç gel hadi. Hadi. Hadi Bir su iç gel hadi. Allah yolunda mallarını infak edenlerin durumu efendim yedi başaklı yani toprağa ekmiş olduğum bir tohumun yedi başaklı bir efendim duruma benzer diyor. Sen bir tane ekiyorsun Allah bir taneyi yedi başak yapıyor. Her bir başakta yüzlerce efendim belki belki yüzden fazla da efendim tane koyuyor. Yani nedir bu? Demek ki burada yaptığın bir iyiliği Allah birden ona ondan yedi yüze kadar çıkarma imkanı vardır. Ve daha fazla kat bakalım dilediğini kat bakalım arttırır diyor. Ardında cela geliyor ellazine yunfikun infak edip amvalehum mallarını nerede fi sebil yolunda kimin yolunda Allah'ı Allah'ın yolunda sümme sonra layutbiuna kılmayanlar neyi kılmayanlar ma enfeku infak ettiklerini ne kılmayanları mennen minnet kılmayanlar minnet yapmayanlar ve ve la laeza laeza azyet etmeyenler lehum onlar için vardır ne vardır? Onlar için ecirler vardır. Hum onlara efendim ande katında Rabbihim, Rabları katında onlar için ecirler vardır. Vela khavfun korku yoktur aleyhim vela hum yahzenun. Onlar için onlar üzerine korku yok, onlar korkmazlar. Veya hum yahzenun efendim, onlar üzülecek de değillerdir. Yani Cenab-ı Ceyhak Cellevalı Hazretleri mallarını Allah yolunda infak edip sonra infaklarını minnet ve eziyet kılmayanlar hani adam şimdi efendim bir hayır yapıyor ondan sonra hayır yaptığı kişiye ne yapıyor o hayır yaptığı fakire bir de minnet ediyor işte ben yapmasaydım sana sen şunu yapmayacaktın efendim gibi şeyle tutup mesela minnet ederek başına kakıyor işte diyor o mallarını başa kakanlar diyor efendim Allah yolunda mallarını efendim verip de sonra infaklarını minnet ve eziyet yapmayanlar onlar için Rableri katında ecirler vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir. Yani kıyamet günde herkesin dehşet peşinde kendi derdinin peşinde olduğu halde Allah Celle ve Allah Hazretleri o gün onları emniyette kılar onlara efendim korku yok onlara dert yok onlara tasa yok onlara üzüntü yoktur. Medine-i Münevvere'deki en kıymetli sulardan birisi olan Rume kuyusunu satın alarak umumun istifadesine arz edilmek üzere vakfetmesi ve Tebuk gazilerini teciz etmesi üzerine Hz. Osman ve Malı'nın yarısı olan 4 bin dirhemi yine aynı gazvaya hazırlık sırasına ifak eden Abdurrahman İbni Avf hakkında nazil olmuştur. Ya bu şey söylerken aklıma bir şey geldi bir gün Hazreti Ayşe anamız Medine-i Münevvere'deyken bir an öyle bir efendim çığlıklar kopmaya başladı. Dediler bu neyin çığlığı, bu neyin efendim sesidir? Dediler Abdurrahman İbni Afın efendim kervanının efendim geldiği kervanlardaki geldiği develerin ayak sesleridir. Hazreti Ayşe anamız efendim onu duyunca dedi ki ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuştum ki Hazreti Abdurrahman İbni Avf Efendim emekleyerek cennete girecek. Emekleyerek cennete girecek. Bunu duyan Hz. Abdurrahman İbni Avf, vallahi dedi ben emekleyerek değil yürüyerek cennete gireceğim. Kalktı ve bütün mallarını, o 700 deveyi Allah yolunda infak etti. Ya, nerede öyle infak? Nerede öyle fedakarlık? Nerede öyle efendim malını karşılıksız Allah yolunda Allah'ın dinini ikame etmek için Allah'ın kitabını Ayakta tutabilmek için harcayan insanlar Ya Evet Kavlun Bir söz Hangi bir söz Marufun Güzel bir söz Güzel bir söz Ve mağfiretun ve bağışlanma Hayrun daha hayırlıdır. Neden? Min sadakatin bir sadakadan hangi sadaka yetbeuha? Ardından ezen eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Vallahu şüphesiz Allah ganiyun, ganidir. Halimun, halimdir. 263. ayette Cenab-ı Mevla güzel bir söz ve bağışlama. Ardından eziyetle gelen bir sadakadan daha hayırlıdır dedi. Yani bir adama bir iyilik yapıp veya bir sadaka verdiğin halde ardında onu, ona eziyet ederek, başına kakarak efendim yapacağın efendim bir iyilik ise diyor o iyiliği yapma, o sadakayı verme güzel bir söz ve güzel bir bağışlanma ardından eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Şüphesiz ki Allah ghani, zengindir, çok zengin. Bu zenginlik sıfatı insanda da var. Ama Allah'tan olan zenginlik sıfatı ise bitmez, tükenmeyiz. Tükenmek bilmeyen bir hazinedir. Yani o verdikçe onun hazinesinde bir şey eksik olmaz. Ama insanoğlu da öyle değil. İnsanoğlunun zenginliği tükenebilir, artabilir. Nihayetinde tükenmeye daha mahkum. Evet. Halim'un Halim yumuşaktır Allah. Eğer Allah'ın yumuşaklığı olmasaydı, Halim sıfatı olmasaydı, yeryüzünde şimdiye kadar efendim kafirlere bir tek efendim bir damlası bile içtirmeyecekti. Ama sabır ver ediyor, efendim mühlet veriyor, zaman tanıyor. Belki benim kullarım bana döner, belki tövbe ederler. Ya eyu hellediğine amenu, ey iman edenler la tutlu boşa çıkarmayın Neyi saddakati kum sadakalarınızı boşa çıkarmayın Ey iman edenler neyle bilmenni başa kalmak well Eve ve eziyet etmeklemek suretiyle mallarınızı Efendim sadakalarınızı boşa çıkarmayın kevi kimse gibi olmayın Yufikku infak eden Neyi malehu malını niçin infak eden riae gösteriş için falan adam ne kadar zengindir falan adam ne kadar cömerttir riae gösteriş için nasi insanlara insanlara mallarını gösteriş için harcayan kimseler gibi olmayın ve yu'minu iman etmeyen kime billahi Allah'a Allah'a da iman etmiyor. Ve <gülüyor> ahiret gününe de iman etmiyor. O malını riya olsun, insanlar görsün, bilsin diye efendim bu şekilde harcama yapanlar gibi olmayın. Çünkü o Allah'a da ahiret gününe de iman etmiyor. Semeseluhu. <gülüyor> onun misali, onun durumu Kemeteli durumu gibidir sefuanun. Kaypak bir kayanın durumu gibidir. Kaypak bir kaya kaypak bir kayanın üzerine bir parça toprak koyarsın o parça toprak ka efendim kaypak kayanın üzerine durur mu durmaz yağmurun efendim hırışı şırıltısıyla yağmurun yağmasıyla o kaypak toprak efendim çamur olur dağılır çıkar gider aleyhi üzerinde turabun toprak bulunan yani kaypak bir kayanın üzerinde bulunan bir toprak gibidir ona isabet etmesiyle Neyi isabet etmesiyle? ''Vabilun bir yağmur'' Bir yağmurun ona isabet etmesiyle Satarakahu Onu bıraktı salda dümdüz Onu dümdüz yapar ''Layukdirune'' ''Layakdirune'' elde edemezler Güç yetiremezler ''Neyi ale şeyin hiçbir şey'' ''Mimma kesebu'' Kazandıklarından dolayı ''Vallahu şüphesiz ki Allah'' Doğrusu Allah ''Layehdi hidayete erdirmez'' Kimi? El topluluğu Hangi topluluğu? Kafirine kafirler topluluğu Ya Mevla Ne güzel buyuruyor kitabında değil mi yavrum? 264. ayette Allah Celle ve Aleyh Hazretleri Ey iman edenler malını insanlara gösteriş için infak eden ve Allah'a da ahiret gününe de iman etmeyen kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın. Onun durumu üzerinde toprak bulunan ve şiddetli bir yağmurun ona isabet etmesiyle onu dümdüz bıraktığı kaypak bir kayanın durumu gibidir kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Doğrusu Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirir. Evet. Nefis terbiyesinden uzak ruhunu ihmal etmiş ve kendisini çevresine beğendirme hevesine kapılmış. Bu yüzden gösteriş hastalığına tutulmuş kişilerden mi söz edildi. Bu gibilerde sağlam bir iman, kamil bir irfan kökleşmediği için hayatları boyunca iki büyük günah ve şirkin, gizli şirkin havasında dönüp dolaştıkları na dikkatler çekildi. Gizli bir şirk Allah Resulü olsun sallallahu aleyhi ve sellem riya için gizli bir şirk demişti. Onlar yaptığı iyiliği başa kakar, gönül incitir ortaya koyduğu harcamayla halkın övgüsünü kazanmaya çalışırlar. Rabbim böylelerden eylemesin. Kendisi rızasının rızasını gözeten kullarından eylesin bizleri inşallah. Evet. Kur'an-ı Azim Şan'da Bakara 264. ayette kalıyoruz. Allah nasip ederse inşallah bir dahaki dersimiz nerede başlıyor 260. mi okuduk. 4'düm okuduk. Evet. 64'ü okuduk. Allah nasip ederse inşallah bir dahaki dersimiz 65'te 265'ten başlayacak. Rabbim Celle Velal Hazretleri bu büyük kitabında efendim ümmeti Muhammed'i yararlanmayı nasip eylesin. Bize de yaşantımızı, hayatımızı buna yönlendirsin inşallah. Evet. Evet. Akayd'de şimdi okuyoruz. Tevhid'de, Akayd'de. Nasıl bir tevhid diye kalmıştı bir başlık altında. Nasıl bir Tevhid. İlmi, itikadi bir tevhiddir bu. İlmi ve davranışsal bir tevhid. Diğer bir deyişle bu tevhid birbirinden ayrılmaz. Bilgide, ispatta, itikatta tevhid. istekte, maksatta ve iradede tevhid. Allah katında ona onun zatında sıfatlarında, fiillerinde ortağı benzeri olmadığına, doğmadığına ve doğrulmadığına ilmen ve itikaden inanılmadan tevhid gerçekleşemez. Ondan korkup, aynı şekilde niyet ve amel olarak ibadet ve itaati yalnızca Allah için yapmadıkça, ona boyun eğmedikçe, ona yönelmedikçe ona tevekkül edip ondan korkup ondan beklenmedikçe bu tevhid yine gerçekleşemez ilk anlamdaki tevhid İhlas suresinin tamamında Ali İmran Daha Elif Lamim Secde Hadid surelerinin başın, baş tarafında ve Haşr suresinin son bölümünde açıklanan tevhiddir İkinci anlamdaki tevhid ise Kafirun ve en'am surelerinin bütününde, Araf suresinin ilk ve son bölümün, bölümlerinde, Yunus suresinin ilk ve orta ve son bölümlerinde, Zümer suresinin ilk ve son bölümlerinde ve sair surelerde anlatılan ve Kur'an'ın davette bulunduğu tevhiddir. İbnül Kayyım Kur'an bütün sureleriyle tevhidin her türünü kapsamaktadır diyor. Kur'an bütün sureleriyle tevhidin her türünü, her çeşidini kapsamaktadır diyor. Eski ve yeni birçok yazar birinci tür tevhide, itikadi tevhid, rububiyet tevhidi, ikinci türe ameli tevhid ise uluhiyet tevhidi adını vermektedir. Sanırım ki aziz okuyucu bu iki terimin anlamının Rabbinden bir delil üzere bulunman ve basiret sahibi olman için biraz daha aydınlatılması gerekiyor. Böylece yok olan deliliyle yok olsun, yaşayan da deliliyle yaşasın. Öyleyse rububiyet ve uluhiyet tevhidlerinin anlamı nedir? Öyleyse rububiyet ve uluhiyet tevhidlerinin anlamı nedir? Evet, burada da Rububiyet tevhidinde kalıyoruz Saatimiz ne oldu kaç bakalım Zamanımız yeterli ise Biraz okuyabiliriz Zamanımız yetmez Daha iki tane konuyu işleyeceğiz Evet Burada kaldık Rububiyet tevhidinde inşallah gelecek hafta Allah nasip ederse Rabbim Cellevala Hazretleri nasip ederse yaşamamızı yaşamamıza misale buyurursa gelecek haftada Rububiyet Tevhidini başlığı altında o konuyu işleyeceğiz. Şimdi Edebül Lisan, dilin edebi İbni Ebi Dünyanın Efendim eserinde onu okuyacağız inşallah. Kaçıncı hadiste kalmıştık? 290. mı Allahu Alem? 390. mı? allah Alem 390. hadiste kalmıştık tah tahminen. Evet 390'da kalmıştık. Evet. Evet. 390'lı 90. hadisten başlıyoruz. Mesruk radiyallahu an dedi ki: Allah katında günah olarak yalandan büyük bir şey yoktur. Allah katında günah günah olarak yalandan büyük bir şey yoktur. Evet. 391. hadiste ise Abdullah bin Ebi Zekeriya edimeşkiden beni ilgilendirmeyen şeyler konusunda susmaya 20 sene gayret ettim bu her dilediğime güç yetirememden az idi. Her dilediğime güç yetirmemden az idi. Ravi dedi ki bir kimsenin gıybet edildiği onun meclisinde olmazdı. Derdi ki Allah'ı zikrederseniz buna katılırız. İnsanları anarsanız sizi bırakırız. Ne güzel. Allah'ı zikrederseniz buna katılırız. İnsanları anarsanız sizi bırakırız. Her Müslüman gıybet edildiği bir yerde bu gıybetin önüne geçerse hiç kimse kimse gıybet etmez. Ya. Tabi bu da cesaret ister. Buna da ilim ister. Buna da gayret ister. Buna da iman ister. Buna da o efendim şeyi o nefsi, nefsi duyguları ayaklar altına alabilecek güç ve kabiliyet ister. Rabbim o güç ve kabiliyeti bütün ümmet Muhammed'e nasip eylesin bize de inşallah. 392. hadiste Ebu Hureyre radiyallahu teala an dedi ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa hayır konuşsun veya susun. Kim Allah'a Lahiret gününe iman ediyorsa hayır konuşsun veya sussun başka bir hadiste de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya konuşma eğer konuşmak istiyorsan ya hayır konuş veya sus yani konuşmak istiyorsan konuşulması gereken bir şey varsa konuş ama konuşamıyorsan sus yani konuşmak ister, hayır konuşacağın zaman konuş ama konuşamıyorsan sus ya ya 393. Hadis Enes bin Malik radiyallahu anhı'dan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Ey Ebazer sana yükte hafif mizanda başkalarından ağır gelecek olan iki hasleti bildireyim mi? Bakın ne güzel Kim bildiriyor bunu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Evet ey Allah'ın Resulü Şimdi bunu din, bunları bu tür hadisleri dinlediğimiz zaman Ayeti dinlediğimiz zaman adeta Allah'ın huzurundaymışız Abete Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Bizimle konuşuyormuş gibi Pür dikkatle dinlediğimiz zaman emin ol O kadar bir şeyler kavrıyor ki insan Evet ey Allah'ın Resulü dedi Sana güzel ahlakı Ve sessizliği korumanı Tavsiye ederim Güzel ahlakı Ve sessizliği korumanı tavsiye ederim Muhammed'in nefsi elinde olana yemin ederim ki, mahlukat bu ikisinin dengi gibi bir amel işlememiştir. Bakın, bu ikisi neyi getiriyor? Ya Bazar, sana yükte hafif, mizanda başkalarından daha ağır gelecek iki haslet, iki güzellik, nedir o? Sana güzel ahlakı ve sessizliği korumanı tavsiye ediyor. Evet. Allah'a Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki diyor, mahlukat bu ikisinin dengi gibi bir amel işlememiştir. Allah bize de nasip eylesin inşallah. Hadis 394. Ebu Hüreyra radıyallahu an dedi ki, kimin konuştukları kimin konuştukları amelinde huyları da dininde görülmezse farkına olmadan helak olur kimin konuştukları amelinde huyları da dininde görülmezse farkında olmadan helak olur ya konuştukları amelinde huyları da dininde çünkü bir insan bir şeyi konuşurken ne yapıyor amelinde o var yani içinde işte o var onu yapıyor bir insan önce kalbinde bir şeyi geçiriyor, ondan sonra dil onu da döküyor dışarıya. Hadis 395 Vuhayl bin Elvert radyalan dedi ki, Kim sözünü amelinden sayarsa konuşması azalır. Kim sözünü amelinde sayarsa konuşması azalır. Hadis 396 Hasan el Basri radiyalağın dedi ki, Dilini tutmayan dininin şuuruna varamaz değil mi başıboş insanlar boşboğaz insanlara hiç kimsenin değer verdiğini gördünüz mü mümkün değil herkes daha oturaklı ağırbaşlı insanlara değer veriyor dilini tutmayan dininin şuuruna varamaz 397. hadis Allah cık cık cık. ne garip bir şey değil mi ne garip bir şey ne garip bir şey ne garip bir şey 96, şimdi bir 97 işleyeceğiz. Susmasını bilmeyen, yani dilini tutmayan dinin şuuruna varamaz. 397. hadis. Abdülmelik bin Şureyh dedi ki, radiyalağın dedi ki, Şayet kul nefsi için bir şey seçme, seçme şansına sahip olsa, yani kendisi için bir şey seçme şansına sahip olsa susmaktan daha faziletli bir şey seçemez. Yani eğer kul diyor bir şeyden demiyorum muhayyer serbest bırakılırsa yani sen şunu seç denilirse eğer seçeceği şey susmaksa ondan daha güzel bir şey seçememiştir diyor. Kul nefsi için bir şey seçmez şansına sahip olsa susmaktan daha güzel faziletli bir şey seçemez. Hadis 398. İyaz bin Abdullah el-Fihri'den: Kişi malında haddi aşıp zulmettiği gibi konuşmasında da haddi aşıp zulmeder. Hani bazı insan nasıl malını saçıp savurur, israf eder, efendim har vurur, harman savurur, bir insan diyor bu malını nasıl afendim savur, savurduğu gibi diyor, haddini aştığı gibi malına zulmettiği için konuşmasında da bazen haddi aşar zulmeder diyor. hadis 399. hadisiyle okuyorum. Allah nasip ederse 400'den bırakacağım. Hadis 399. Sahbel bin Muhammed el-Eslemiden Muhammed bin Acilani şöyle derken işittim. Konuşmak dört şey içindir. Şuraya dikkat edelim. Konuşmak dört şey içindir. Nedir o? Allah'ı zikretmek. Eğer Allah'ı zikrediyorsan konuş. Daha daha Kur'an okumak. Allah'la konuşmak istiyorsan Kur'an oku. Bak o da konuşmak. İlimden sormak ve haber vermek ve seni ilgilendiren dünya işleri hakkında konuşmak. Bakın. Allah'ı zikretmek. Kur'an okumak, ilimden bir şey sormak ve haber vermek ve bir de seni ilgilendiren dünya işleri hakkında yani seni ilgilendirmeyen değil, başkasının hakkında değil, seni ilgilendirilen dünya işleri, şeyleri hakkında da konuş. Yani konuşma bu dört şey için vardır. Ya Allah'ı zikretmek için konuşursun, ya Kur'an Kur'an okumakla, Allah'la Allah konuşmak için okunursun veya ilimden bilmediğin bir şeyi sorup haber almak, haber vermek için veya seni ilgilendiren dünya işlerinin hakkında konuşursun. Evet. Sallallahu ala seyyidina Muhammed'in nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'yı. Hadis 400. hadiste kaldık. Evet 400. hadis Allah nasip ederse bir dahaki dersimizde o olur. Şimdi geldik ana çizgileriyle İslam fıkhına. Ana çizgileriyle İslam fıkhının 88. Hadisin şey sayfasında kalmıştık. Birinci kitap 8. bölümün delilleri demiştik. 151. madde, 152. madde guslun farzları ve sünnetlerinin delilleri, sünnetlerin hükmünün delilleri. 153. maddede guslun farzlarının delilleri. Şimdi onları, onları işleyeceğiz inşallah. Vaktimiz el verdiği kadar. Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Eğer cünüp iseniz iyice temizleniniz. Yani cünüplükten gusletmek için Yani cünüplükten gusledi Nerede bunun kaynağı? Maide suresi ayet 6 Diğer bir ayeti kerimede ise Cünüp iken de Yolculukta olmanız hariç Gusledinceye kadar Namaza yaklaşmayın Bu da Efendim Nisa suresinin 43. ayet kerimesi Tabi bu ayeti kerimenin ruhunu Kavramayan bazı inkarcılar Şöyle diyorlar Yahu Kur'an'da Allah namaza yaklaşmayın diyor. Halbuki o inkarcı eğer ayetin tamamını okusaydı anlayacaktı ki Yüce Allah'ın ne buyurduğunu ayetin akışı bile o inkarcıyı yalanlıyor. Yüce Allah taharetsiz, abdestsiz, cünüp iken gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın buyruğu mevcuttur. Yoksa inkarcının anladığı gibi değildir. Onların amaçları... Cahil Müslümanları Kur'an hakkında şüpheye düşürerek inancında saptırmaktır. Allah bu dinsiz inkarcılara fırsat vermesin. Ve onların şerlerinden bizleri ve ümmeti Muhammed'i muhafaza ederek Kur'an inancında sabit eylesin. Amin. Bir hadisi şerifte ise şöyledir. Hz. Abdullah bin Ömer radiyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hz. Abdullah bin Ömer'in rivayet ettiği hadiste diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu taharet cünüplükten gusletmek olmak olmaksızın hiçbir namaz kabul edilmez evet yani demek ki abdestsiz hiçbir namaz kabul edilmez Hz. Aişe radıyallahu anhadan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu mescit hayızlı bir kadın için de cünüplü bir insan için de helal kılınmamıştır demek ki mescide ne hayızlı kadın girebilir, ne cünüplü kişi girebilir. Evet. Evet. Niyetin niyet etmenin delilleri. Niyet etmenin delilleri. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. De ki herkes yaratılışına göre yani yaratılışın bulunduğu hal ve tabiatına göre hareket eder, amel eder buyurdu. Bu da efendim İsra suresinin 84. ayet. Ayette geçen şakilesine demek, niyetine göre demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Fetihten sonra hicret yoktur lakin cihad ve niyet vardır buyurdu. Bu da efendim, bunun kaynağı Buhari, Buhari kitabı imanda geçer. Hazreti Ömer radıyallahu anh, anh hazretlerinden rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ameller niyetlere göredir. Her bir kimse için ancak niyet ettiği şey vardır. Ameller ancak niyetlere göredir. Her bir kimse için ancak niyet ettiği şey vardır. Bunun da kaynağı Buhari efendim rivayet etmiş. Müslim'de var. Ebu Davut'ta var, Nesey'de var efendim Fethül Bari'de var efendim bunlar hepsi bu hadisi efendim beyan etmişler kayıt, kayıt altına almışlardır. Evet geçen bu hadisi internette yayınlamıştım. Birisi bana bir mesaj gönderdi. Efendim niyet nasıl farz olur? Bir tarafta onun farziyetini soruyor. Ondan sonra ben bu kaynağı gö gönderdim kendisine. Efendim diyor ben niyetin dille nasıl efendim yapılacağını sordum Bunu böyle sormadım Şimdi dille Dille niyet Kimi ölemaya göre Efendim kimisi bid'attır demiş Kimisi sünnettir demiş Ama en doğru olanı ise Efendim kişinin kalben yapılması Yani kalben yaptığı niyet En doğru olanı bu Yani burada niyetin dille yapılmasını Bid'at diyenler de var sünnet diyenler de var. Efendim dille diyelim ki diliyle yap, yapan kişi efendim o sünnettir diyenlere uymuş olur. Terk eden kişi attır diyenlerden diyenler de niye efendim uzaklaşmış olur? Efendim kalben yapar. Yani en doğru olanı da kalben yapılmasıdır. Evet. Yani niyetin yeri kalptir. Madde 155 Vücutta necaset varsa gidermenin yolları. Hazreti Meymune radıyallahu anhadan o şöyle demişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yalnız ayaklarını yıkamayarak namaz için abdest alışı gibi abdest aldı Bacak aralarını ve oralarına isabet eden yıkanacak şeyleri, şeyleri de yıkadı Sonra kendi üzerine su döktü Sonra ayaklarını yerinden ayırıp yıkadı Onun cünüplükten dolayı guz yıkanması budur diyor Bu hadisin kaynağı bunu da Buhari efendim eee Bari'de Fethul Bari'de de geçiyor. Buhari'de de geçiyor. Bu hadis bayağı bir farklı farklı baplarda zikredilmiştir. Evet. Matta 156 Bütün vücudunun kıllarını ve derisini ovalayıp suyu ulaştırmanın delilleri. Hazreti Ebû Hureyre radıyallahu anh'dan demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak her kılın altında cünüplük vardır. Bütün kılları yıkayınız, teni temizleyiniz. Bu hadisin kaynağı ise efendim Ebu Davud'da geçer, Ebu Davud'un tercümesinde, tercüme ve şerhinden geçer, Tirmizi'de geçer, İbn-i Mace'de geçer. Bunlar hepsi taharet babında bu hadisi Efendimiz zikretmişlerdir ve kayıt altına almışlar. Diğer bir hadis-i şerifte ise Hazreti Ali radıyallahu anh'dan nakledilerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim kıl kadar bir yeri yıkamayıp cünüp bırakırsa ona terk edilen yere veya veya bu yeri yıkamayıp terk eden kişiye şöyle böyle ve şu kadar süre azap edilir demiştir. Bu hadisin kaynağı ise Ebu Davud, Ebu Davud'da geçer. İbn Mace'de geçer. İkisi de efendim taharet babında bunları zikretmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anhu'dan bunun şiddetli azabı duyduğum için diyor. Üç defa başıma saçıma düşman oldum der ve saçını tıraş ederdi. İşte bu saçın kökten tıraş edilmesi de Hazreti Ali keremullahü vecehın radıyallahu Teala an Hazretlerinin efendim e, işlemiş olduğu efendim sahabe kavlidir bu. Sahabe fiidir yani evet bu hadis nereden geliyor bu hadiste efendim Ebu Davud'da geliyor Müslim'de geliyor efendim Ebu Davud Müslim e, Kitabul Hayd bölümünde bunu zikretmiştir evet guslun sünnetlerinin delilleri saatimiz doldu mu acaba galiba herhalde yok sünnetleri bitiririz belki inşallah. Zamanımız yeterse bitiririz. <gülüyor> Madde 157 Guslun sünnetlerinin delilleri <gülüyor> Madde 158 Besmele çekin çekmenin delilleri. Ebu Hureyre radiyallahu anhı'dan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayet edildiğine göre Pegamış Salihullah Aleyhisselam şöyle buyurdu: Besmelesiz başlayan bir işin sonu kesiktir." Bu hadisin kaynağı Keşful al Kafa cilt iki sayfa 109. 1962 bu hadis hasendir demiştir. Keşful al Kafa'daki İmam Ajluni Hazretleri. Bazıları Keshf al Kafa'da geçen hadisleri işte bu hadis zayıftır veya şu uydurmadır diye kabul ederler. Keshf al Kafa efendim bir hadisi ele aldığı zaman sahih olanına sahihtir der zayıf olanına zayıftır der bir insana ait olan bir şey ise bu falan insana da aittir der onun efendim bu şekilde senetleriyle beraber efendim hasendir zayıftır sahihtir diye bunları senetleriyle beraber kaydeder kaynaklarıyla beraber kaydeder madde 159 gusulden önce abdest almanın delilleri Hz. Meymune radıyallahu teala anhudan anhadan Resulullah Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız ayaklarını yıkamayarak namaz abdesti alışı gibi abdest aldığı Bacakları bacak aralarını ve oralara isabet eden yıkanacak şeyleri de yıkadı. Sonra üzerine su döktü. Sonra ayaklarını yerinden ayırıp yıkadı. Geç önceki geçmiş olan hadisin bir aynı hadistir. Onu tekrar kaynaklarını vermeme gerek yok veya isterseniz vereyim. Bu haride geçiyor, Müslim'de geçiyor. Evet. Madde 160 Vücudunu elleriyle ovalamanın delilleri. Hazreti Ebû Hüreyre radıyallahu Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak her kılın altında cünüplük vardır. Bütün kılları yıkayınız, teni temizleyiniz. Bu da efendim, bu Malikilere göre ise bu geçen sünnet sünnet olmayıp vaciptir. Evet. Bu geçen efendim okum, okumuş olduğum kaynak Ebu Davud'da efendim İbn Mace'de geçer. ikisinde taharet ve Tirmizi de taharet bölümlerinde zikretmiştir. Bu Malikilere göre vaciptir diyen de efendim diyen kaynakta metni gayetu ve takrib sayfa 26'da geçer. Madde 161 peş peşe yıkanmanın delilleri İbn Abbas radıyallahu an teyzesi Hazreti Meymune Hazreti Meymune radıyallahu an peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin zevcelerinden olup anamız müminlerin annesidir yani annemizdir. Radıyallahu anha'nın şöyle dediğini haber vermiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cünüplükten dolayı yıkanacağı suyu hazırladım. Kabı sağ eline aldı, iki veya üç defa yıkadı. Sonra avret yerine su su döktü ve orayı sol eliyle yıkadı. Daha sonra da sol elini yere sürttü ve yıkadı. Bilahare ağzına ve burnuna su aldı, yüzünü ve ellerini yıkadı, başına ve vücuduna da su döktü, kenara çekilerek ayaklarını yıkadı. Bu hadisin kaynağı ise Ebu Davud'da geçer, Buhari'de geçer. Efendim, Müsned-i Ahmed bin Hanbel'de bunlar hepsi bu hadisi zikretmişlerdir. Aynı zamanda bu hadis efendim bu sünnet efendim malikilere göre sünnet olmayıp vaciptir. Bu da metni gayet ve takribde efendim kayıt altına alınmıştır. Önce yukan 162 önce sağ sonra sol kolu yıkamanın delilleri. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anamızdan şöyle demiştir. Bu da malumunuz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin zevcesi ve müminlerin anasıdır. Bu da şöyle demiştir. Biz kadınlardan birimize cünüplük isabet ettiği zaman eliyle iki eliyle üç defa su alıp onu başı üzerine dökerdi. Sonra eliyle su alır sağ tarafı üzerine suyu döküp yıkanırdı. Demek ki bu da nedir? Sağ tarafta bir şeye başlarken sağdan başlamak. Bunu Buhari'de, efendim Müslim'de e, zikredilmiştir. Bablarında. Evet. Madde 163 birinci kitap 8. bölümün soruları ve cevapları ve bu efendim babı bitiriyoruz inşallah. Biz önce efendim şeyde görmüştük konuyu işlemiştik. Efendim guslum farzları ve sünnetlerinin hükmü. Guslun farzları kaç tanedir? Cevaben Guslun farzları üç tanedir. Biz onların teferruatını önceki derslerimizde hangi mezheplere, hangi mezhebe göre kaç olduğunu efendim onları teferruatıyla efendim kısa da olsa görmüş olduk. Bir, bir niyet etmek. Burada metin üzerinde okuyoruz. İki, vücudunda necaset varsa gidermek. Üç, efendim bütün vücudun yani vücudun bütün Kıllarını ve derisini ovalayıp Suyu ulaştırmak Guslu sünnetleri biz yine bunu Efendim dört mezhep üzerindeki Farklı mezheplerin efendim Şeyleriyle beraber önce de işlemiştik Metnin üzerinde aynen e, Soruların cevabı Hem sorup cevap veriyoruz Metinde beş tane geçmişti Guslu sünnetleri kaç tanedir? Beş tanedir Guslu sünnetlerinden be, o beş tanesi Nedir? Bir besmele çekmek 2. Gusülden önce abdest almak 3. Vücudunu elleriyle ovalamak 4. Peş peşe yapmak bunları yaparken 5 uzuvları sol sağ uzuvları önce sağ uzuvları sonra sol uzuvları önce yapmak yani önce sağ uzuvları sonra sol uzuvları efendim bunları sırasıyla yapmak yani başlarken sağdan başlamak hitamuhu <gülüyor> misk Vafilik efel yetenessil mutenafi suun Onun sonu mistir bunda imrenecekler imrensin mutafifin Suresi ayet 26 Evet ıı, sayfa 91 madde Efendim 164 Birinci kitap 9. bölümün Arapça metninde kaldık orada Val İtis sağıl sünnet olan gusuller yani guslun sünneti değil de sünnet olan gusuller. Kaç tane sünnet olan gusul vardır? Allah nasip ederse, ömrümüz yeterse bir dahaki dersimizde de onu işleyeceğiz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in subhane rabbike rabbil ezzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin velhamdülillahi rabbil alemin rabbena gfırlana ve livalideyne ve